Merhaba arkadaşlar sesim geliyor herhalde ama benim ekranda görüntüm donuk tamam sorun yok her şey yolunda gözüküyor Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah e, bu akşamki dersimizi e, okuldan yapıyoruz. E, bu akşam Yahudilik üzerine konuşacağız. Dinler tarihinde bu hafta ve önümüzdeki hafta Yahudilik konuları önünde işleyeceğiz. Daha sonra Hristiyanlar geçeceğiz. Ee, Yahudilik monoteist dinlerden İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin e, ilki, birincisi, en eskisi e, olan din e, Kutsal Kitabı kamerada size göstereyim Bu Kutsal Kitabı Sahip bu kutsal kitabın anlattığı şekilde tarihi e, öğreten bir din. E, İslam'a e, benim derslerde en çok vurguladığı bir şeylerden bir tanesi. İlginç bir şekilde Müslümanlarla Yahudiler bu dönemde pek geçinemiyor olsalar da Yahudilik İslam'a en benzeyen dindir. Yahudilik İslam'a en yakın olan dindir. Ee, aynı Yahudilik gibi İslam da e, mensuplarından belli kurallara uymalarını ister, hayatlarını e, bu kurallar çerçevelerinde yaşamalarını ister, isterler. E, tek bir tane anlayışı vardır. E, bir e, Kurallara uymanın insanların e, mutluluğu için e, şart olduğunu söyler. Kurallara baktığımız zaman da Yahudiliğin öngördüğü kurallarla İslam'ın öngördüğü kuralları da birbirine benzediğini. Mesela yemekle alakalı kurallarımız benzer, e, evlilikle alakalı kurallarımız benzer, e, çeşitli yönleriyle birbirine çok benzeyen iki din e, bunlar. Bu akşam... Yahudilikten bahsedeceğiz Evet Yahudi kutsal kitabı e, Kainatın başlangıcıyla başlar Yani kitaba baktığımız zaman e, Görürüz ki e, kitab Mukaddes e, ilk sıfır noktasından Başlatır e, Hayatı mesela elimdeki kitabın ilk ayetlerini size okuyayım. Ne demek istediğim daha net anlaşılacaktır. Ee, yaratılış kitabı veya tekmin kitabının ilk ayetlerini okuyorum. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı Işık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elimizdeki kutsal metin Tanrı'dan başka hiçbir şeyin var olmadığı bir dönemi. Ee, anlatıyor. Oradan başlıyor. İlk günün oluşumunu anlatıyor. Sonra ertesi gün ya, ya, Tanrı'nın yarattığı diğer varlıklardan bahsediyor. 6 günün sonunda 7. gün e, işte Tanrı'nın dinlenmesinden bahsediyor. Böyle bir tarihi anlatıdan e, geliyor e, bizim elimizdeki metin. Bu anlatıya göre e, bazı önemli şahsiyetler var. Mesela Adem böyle bir şahsiyettir. Mesela Nuh böyle bir şahsiyettir, İbrahim de böyle bir şahsiyettir ee, ve biz e, şeyden de biliyoruz, Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz ki İbrahim her üç dininde e, ortak atası en saygı duyulan şahsiyeti e, olarak e, Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmektedir. E, i̇şte Hazreti İbrahim'in e, ile başlayan e, bir tarihi anlatısı var. Ee, ve kitab-ı mukaddes e, Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesinden bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'in e, aksine e, kitab-ı Hazreti İbrahim'in kurban ettiği, kurban etmek üzere emredildiği çocuğunun ismi bellidir. Ve bu isim İshak'tır. E, i̇şte Tanrı İshak'ı kurtarmak için bir tanıdır. E, kurban gönderir. Böylece İshak'ın seçilen olduğu, böylece İshak'ın Tanrı tarafından kurtarılan olduğunu biz öğreniyoruz. İshak'tan sonra onun çocukları Yakup ve Esav gelir. Yakup'tan sonra Yakup'un çocukları vardır. On iki tane Yusuf onlardan bir tanesidir. Yusuf, Kardeşlerinin ona tuzak kurması sonucunda Mısır'a esir olarak gider, hapse düşer. Hapiste <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'dekine benzer bir şekilde anlatılan bir hikaye vardır. Onun için hapisten çıkar Mısır'a Maliye Bakanı olur. Bir Firavun'un rüyasını yorumladığı için böyle önemli bir yere getirilir ve e, bakış açısı doğrudur. E, Kıtlık döneminde e, Firavun'u ve Mısırlıları korumuştur. Ancak Mısırlılar e, Yusuf'un politikalarından hoşlanmazlar. Çünkü e, gerekli stoğu e, bolluk zamanında yapan e, Yusuf, Kıtlık geldiği zaman e, gelen Mısırlılara e, tahıl satar. E, paraları bitince e, arazileri karşılığında onlara tağız satar, Arazileri bitince <gülüyor> bu sefer onları köleleştirir. Yani Firavun adına böyle bir icraatta bulunur. Bu durumda e, e, Mısırlı'nın çoşuna gitmez. Zaten e, elimizdeki kitabı mukaddesinin e, ilk kitabı, yaratılış kitabı buraya kadar anlatır e, ve ondan sonra ikinci bölümde Pardon yanlış, e, bur Yusuf kısasının sonuna kadar anlatır. Yusuf'un ailesi e, ile buluşması vardır. Kur'an-ı çok benzer bir anlatıdır. E, ve Mısır'a yerleşirler. Ancak e, e, Yusuf'tan sonra e, gerçekten işler e, bizim e, İsrailoğulların aleyhine işler. E, ve sonuçta İsrailoğulları Mısır'da e, kötü muamele gören, Angariye işlerle uğraştırılan bir e, grup halinde değerlendirilir. E, şimdi bu e, elimizdeki gösterdiğim kitap aslında çok e, farklı bir kitap. E, elimizdeki e, Kur'an-ı Kerim'deki bazı olaylarla bu kitap arasında benzerlikler görebiliyoruz. Onun için eğer mümkün olursa ben arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Bunun herhangi bir şeyi yok ee, ama e, bağlayıcı bir tarafı yok. Ama eğer fırsatınız olursa internetten bulabilirsiniz, e, indirebilirsiniz veya bir şekilde bir yerlerden temin edebilirsiniz. E, Tevrat'ın e, kitabı mukaddesinin ilk kitabı Yaratılış kitabını okuyun. Gerçekten e, pek çok peygamber hakkında e, bilgi vermekte. E, bizim kabul edileceğimiz kabul edemeyeceğimiz pek çok olaydan bahsedilmektedir. Bazen bizim e, peygamberlere yakıştıramayacağımız olayların e, varlığından bahsetmektedir. Onun için okumanızı e, tavsiye ederim. E, fırsatınız olursa. Eee işte e, İbrahim e, Tanrı tarafından bir kere İbrahim'in esas ismi Avram. Tanrı onun ismini değiştiriyor. İbrahim olmasını söylüyor. Sünnet olmasını çocuğunu da sünnet etmesini evindekilerin de sünnet olmasını e, emrediyor. Bundan sonra işte Tanrı e, ona e, işte yeryüzünde belli bir araziyi gösteriyor. Şuradan şuraya kadar e, sana e, ve senin çocuklarına buraları e, şey yapacağım çocuklarının sayısının çok olacağını yani sülalesinin çok olacağını haber veriyor biliyoruz ki e, İbrahim'in ilk çocuğu aslında İshak değil ancak e, Sara ile evli olan e, şey İbrahim e, çocuğu olmayınca e, cariyesi Hacer'den e, İsmail oluyor e, İsmail'den sonra e, Sara onların e, uzaklaştırılmasını istiyor. Bunun sonunda e, gerçekten e, İsmail ve annesi Hacer uzaklaştırılıyor, e, İshak'a e, müjdeleniyor ve İshak dünyaya geliyor. E, bunlar e, elimizdeki kitapta uzun uza diye anlatılmaktadırlar. İşte nihayet e, bu şeyin sonunda e, ikinci kitap Tevrattaki ikinci kitap Çıkış kitabında e, bize e, İsrailoğullarının e, şeyde yaşadığı zorlukları Mısırda yaşadığı zorlukları anlatıyor ve Musa'nın görevlendirilmesinden bahsediliyor. E, aynı Kur'an-ı Kerim'de e, anlatılan e, kullanılan ifadelerle çok benzer bir şekilde Allah Teala Musaya e, hitap ediyor. Onun e, önemli, e, mukaddes bir bölgede olduğunu söylüyor. Ayakkabılarını çıkartmasını söylüyor. Ona ateşte hitap ediyor. E, ve onu görevlendiriyor. Mısır'a gidip e, görevlendiriyor. Yalnız e, bu görevlendirmedeki ifadeler e, benim milletime git e, Firavun'a söyle ki benim milletimi bıraksın Gelsinler bana ibadet etsinler. Bu ifadeler e, ve benzer bazı ifadeler e, Tanrı'nın İsrail oğullarıyla özel bir münasebeti olduğunu e, düşündürüyor. E, Tanrı İsrail oğullarını kendisine seçtiğini ifade ediyor ve e, bu seç e, seçilmişlik Yahudiler tarafından günümüze kadar e, şey yapılıyor. E, destekleniyor, ta, kabul ediliyor ve devam ettiriliyor. E, Musa, e, Yakup'un e, 12 çocuğundan, Levin'in soyundan geliyor. E, kardeşi Harun da Levin'in soyundan. E, bunlar işte e, dini uygulamaları gerçekleştiren bir sülale. E, Musa, Mısır, Firavun'a gidince, Firavun e, reddediyor bunu e, ve işçilerin e, işini artırıyor. Bunun üzerine e, hatta İsrailoğulları şikayetçi oluyor. Yani şeyi, e, pardon Neval Hanım, e, burada tekrarlamam istediğin şeyi e, fark etmemişim. Yazarsanız ben e, sorun olan şeyi tekrar edebilirim. Tamam. Ee, Firavun'un e, işlerini artırması üzerine e, İsrailoğulları Musa'ya dönüyorlar. Ya sen geldin başımıza iş açtın şeklinde serzenişte bulunuyorlar. E, Firavun İsrailoğullarının gitmesine izin vermiyor. Bunun üzerine Tanrı e, Mısırlılara çeşitli e, felaketler gönderiyor. Ve elimizdeki kutsal kitaba göre 10 tane felaket oluyor. E, i̇şte kan e, suları kana dönüyor. E, i̇şte e, kurbağa yağıyor gökten. Çekirge sürüleri istila ediyor ve ikinler e, e, tükeniyor. E, filan. Bir sürü şey. Sonunda e, bir e, gece ee, İsrailoğulları e, kaçıyor ve e, bunu fark eden e, Mısır orduları peşlerine düşüyor. Bu benim anlattığım versiyon e, şeyden, e, Tevrat'tan, İslami versiyon değil. Dolayısıyla benim anlattıklarımla e, şeyler arasında e, bizim İslami kaynaklardaki şeyler arasında bazı farklılıklar görebilirsiniz. Ben daha çok işte Yahudi kaynakları, Yahudi kutsal kitabının şeyine göre onların inancını yansıttığı şekliyle anlatmaya çalışıyorum. Şeye geçiliyor. Kaçıyorlar. O derece şeyle aceleyle kaçıyorlar ki biliyorsunuz eskiden insanlar ekmeklerini evlerinde yapıyorlardı hanımlar mayaladıkları ekmek hamurunun mayalanmasını beklemeden teknelerini ekmek teknelerini belki de işte mayalanma mayalamadan hamurlarını tekneleri kapıp kaçıyorlar kızıldenizden karşıya geçiyorlar arkalarından gelen eee Firavun ve ordusu Kızıldeniz'de boğularak e, cezalandırılıyor. Böylece Tanrı e, kendisine seçmiş olduğu milletini e, zulümden kurtarmış oluyor. Musa e, Sina Çölü'ndeyken işte Tanrı tarafından eee çağrılıyor ve orada e, kendisine e, belli kural şeyler, görevler veriliyor. En önce 10 emir veriliyor. Bu e, ekranımızda şu an 10 emri görebiliyorsunuz. E, şeyde e, Tevrat'ta iki yerde geçiyor bu 10 emir. Bakacak olursanız on emir e, birbirine çok yakın, e, yani çok e, anlamlı, hala günümüz için geçerli olan bütün e, herkesin üç aşağı beş yukarı kabul edebileceği şeyler. Belki ufak bazı sorunlu yerler olabilir. Mesela Başka bir ilaha inanmamak, tapmamak, ibadet etmemek önemli. Put, puta tapmamak, işte eşyalara tapmamak önemli. Tanrıdan başka hiçbir şeye tapmamak. Burada bir tane üç, üçüncü madde var. Diyor ki Rabbina adını boş yere ağzına almayacaksın. Bu ilginç bir şey. Mesela İslam'da biz Allah'ın adını zikrederek sevap kazanma şeyi. E, beklerken e, Yahudilikte Rabbin adını boş yere ağza almak yasaktır. Bunun bir sonucu olarak günümüzde Yahudiler e, Tanrı'nın adını telaffuz etmezler. E, Kitab-ı Mukaddes okurken bile Tanrı'nın adını gördükleri zaman e, onun yerine Adonay ifadesini kullanırlar. Adonay da Efendimiz demektir. Yani gördükleri ismi değil onun yerine ikame ettikleri başka bir şey değil kullanırlar. SEP gününden bahsediliyor. Şabat günü e, önemli bir gün. E, o gün çalışılmayacağını istiyor, e, söylüyor Tanrı ve e, şabat gününde e, e, dinlenilmesi gerektiğini söylüyor. Baba anneye hürmet. öldürmemek, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, yal, yalancı şahitlik yapmamak ve son olarak da komşunun evine tamam etmeyeceksin Komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tama etmeyeceksin diye e, on emir tamamlanıyor. Bu on emir e, gördüğünüz gibi hem ahlaki hem e, şer'i kuralları içerisinde barındırıyor. Musa e, bu Sina'da 40 yıl yaşıyorlar. Ve Musa e, Sina çölünde ölüyor, Moav'da ölüyor ve orada defnediliyor. Musa'dan sonra e, Yeşu peygamber oluyor, liderliğe geçiyor. Ve Yeşu zamanında e, İsrailoğları vaat edilen topraklara geçiyorlar. E, oralarda savaşıyorlar, e, çeşitli şeyler Şazi Hanım e, yemin değil hayır e, yemin değil Tanrı'nın adını telaffuz etmek. İbranice'de e, bu Allah'ın ismi e, ilginç bir şey var. E, Tevrat'ta e, Allah'ın ismi iki farklı şekilde geçer. Bunlardan bir tanesi Adonaydır e, Özür diliyorum. Elohim'dir. Elohim e, telaffuz edilebilir. Çünkü Elohim Tanrı'nın özel ismi olarak değerlendirilmez. Ancak bir başka e, kelime vardır ki bu e, özeldir. Ben buraya yazayım onu. E, ve e, biliyorsunuz İbranice ile Arapça e, aynı e, dil ailesindendir. Ve ikisinde de e, kelimeler sessiz harflerden oluşur. E, sesli bir şey söz konusu değildir sesli harfleri yazılmaz. Dolayısıyla burada yazdığım dört harften oluşan bir isim vardır. y v Pardon. y h Şimdi bu dört harfin nasıl telaffuz edildiğini kimse bilmiyor. Çünkü yasak bunu telaffuz etmek. Ancak bir tek daha sonraları kurulan Kudüs'teki Mabedin baş kahini işte bir gün bir gün bunu telaffuz edebilir ve o günden beri de Mabed'in yıkıldığı günden beri de aşağı yukarı 1950 sene geçmiştir. Dolayısıyla bu 1950 senedir bunu kimse telaffuz etmemektedir. Acaba bu nasıl telaffuz edilir diye soruluyor. Rivayetlerden birisi bunun Yahve olduğudur. Bir kısmı Yahova olduğunu söyler ee, ama bu çok da önemli değildir. Ee, ama bu isim Yahudilerin telaffuz etmesi yasak olan isimdir. Görürler ve bunu gördüklerinde Adonay demeyi tercih eder. Dindar Yahudiler. Ee, geçelim. Ne dedik? Ee, i̇şte e, Yeşu zamanında Yeşu Yüshamıdır. Bilemiyorum. Yani isim benzerlikleri olabilir. Ee, İstanbul'daki Yuşa bir peygamber midir? Bilinmez. Ama e, Tevrat'ın bize söylediği Yeşu bin Nun e, şey. E, işte e, peygamber oluyor. E, daha sonra e, hakimler dönemi yaşanıyor e, Yahudilerde. Yani e, böyle e, şeyi bilen, şeratı bilen, e, Yaşlı e, tecrübeli insanlar e, geliyor. E, sonunda İsrailoğulları şey istiyorlar. Tanrıdan kendilerine e, kral göndermesini istiyorlar. Önce Saul kral oluyor, sonra Davud kral oluyor, sonra Süleyman kral oluyor. Davud ve Süleyman Yahudi inancına göre e, peygamber değildirler. Bunlar birer kraldır, e, önemli şahsiyetlerdir. Davut Kudüs'ü ele geçiren ve Kudüs'ü Kudüs'e yerleşen kişidir. Yani Yahudileri Kudüs'e toplayan kişidir. 12 tane Yahudi kabilesini bir araya getiren şahsiyet olarak Davut çok saygı görür Yahudilerden. Günümüzde hala Davut önemli bir şey olarak anılır. Zaten Yahudileri bir araya getirecek, Yahudileri e, ihya edecek Yahudiliği e, ayakla, ayağa kaldıracak Mesih de e, bizim e, Davut'un soyundan gelmesi beklenir. Yalnız Davut da e, yanlış işler içinde olmuştur. E, eğer e, kutsal kitabı okursanız göreceksiniz ki bize e, işte e, kutsal kitabın anlattığına göre Davut sarayının çatısında e, bir gün şey yaparken ee, bir başka e, çatıda e, yıkanan bir kadın görür. Kim olduğunu sorar. E, derler ki Uriel'in karısıdır. E, Uriel'i e, Davut e, orduyla savaşa gönderir. E, ve komutana Uriel'i ön saflara sürmesini söyler. E, Uriel savaştayken Davut karısının yanına gider. E, onunla birlikte olur. Daha sonra da e, Uriel öldükten sonra da onunla evlenir ve bu e, kadın ki Batshavadır adı bu kadından e, Süleyman doğar. E, i̇şte e, Süleyman e, önemli bir şahsiyet, Davut gibi e, yani e, krallığın Yahudi kura, krallığının en önemli dönemi yaşanıyor Süleyman zamanında. Ve yaptığı önemli bir e, bina var. E, Kudüs'te bir mabet inşa ediyor. E, bu mabette görevli insanlar, zaten Yahudilerin e, devam eden bir mabet şeyleri, bir ibadet gelenekleri var. E, belli zamanlarda, günün e, belli dönem saatlerinde Tanrı'ya e, takdimeler sunuyorlardı. Bu işleri yürüten e, din görevlileri vardı. Bunlar işte Levi soyundan gelen kohenlerdi. E, mabet kurulduktan sonra da bu mabette aynı insanlar görev yapmışlardır. E, Tevrat'ta e, Levililer bölümünde bu insanların yapacakları görevler, sorumlulukları ve e, mabette getirilen, e, sunulan e, kurbanlardan alacakları paylar detaylıca anlatılmıştır. Bunlar da şeyden bilmiyor. Sonuçta arkadaşlar böylece Davut'la birlikte şey başlıyor. Mabet dönemi başlıyor. Ben kısaca bazı rakamlar vereyim size. Musa'nın yaşadığı dönem yaklaşık olarak kesin bir rakam bilinmemekle birlikte M.Ö. 1300'lü yıllardır. 1300'ler. Davut bin yılı civarında yaşamıştır işte milattan önce Süleyman'da hemen onun peşinde 900'lü yüzlü yıllarda yaşamıştır ve ilk şeyi kurmuştur muhabbeti kurmuştur. Arkadaşlar Davut'tan sonra böyle pek çok dünya tarihinde pek çok önemli şahsiyetten sonra yaşanan bir olay yaşanmıştır. Süleyman'ın çocukları e, ayrılığa düşmüş, e, krallığı ikiye bölmüşlerdir. Kuzeyde İsrail krallığı, güneyde ise e, Yahuda krallığını kurmuşlardır. Kuzeydeki İsrail krallığı, ki 950 gibi olduğunu veya 960 yıllarında olduğunu düşünelim, e, o zamandan itibaren e, milattan önce 722 yılına kadar devam etmiş e, bu tarihte e, şey e, nedir onun ismi e, Asurlular e, kuzeydeki İsrail krallığını yıkmışlardır e, işgal etmişler oraları e, ama güneydeki e, Yahuda krallığı devam etmiştir güneydeki Yahuda krallığı ise 586 yılında Babillilerin saldırısı sonucunda yıkılmıştır. Kudüs işgal edilmiş, Yahudiler Babile sürgüne götürülmüştür. Esaret hayatı başlamıştır. Bu durum yani 900 küsürlerden 586'ya kadar geçen aşağı yukarı işte 400 yıl civarındaki bu dönem birinci mabet dönemi olarak isimlendirilir. E, Tabi e, bu sürgün e, önemli bir e, dönüm noktası Yahudiler için. E, bir kere e, dini olarak farklı e, bir geleneği olan e, Babil'e sürgün gidiyorlar. Babil çok tanrıcı bir şeye sahip. Bazı e, Yahudiler e, gittikleri bölgenin e, putlarına, tanrılarına ibadet etmeye başlıyorlar. Ama çoğunluğu kendi kimliğini korumaya başlıyor. Ee, kültür farklı, konuşulan dil aramice Yahudiler İbranca konuşuyordu. Ee, o yaşadık, gittikleri yerde kendilerini korumak için önemli mücadeleler verdiler. Ve sonunda e, çok uzun sürmeden, 70 yıl gibi bir süre şey devam ediyor bu sürgün. Onun sonunda bu e, Babil kralı yeniliyor, ee, şey, Pers kralı Kores e, Babilli e, yenerek İsrailoğullarına kendi ülkelerine geri dönmelerine müsaade ediyor. Böylece ikinci şey dönemi başlıyor, Ma'aret dönemi. İsrailoğulları geriye dönünce e, Ma'areti yeniden inşa ediyorlar çünkü. Önemli bir kurum. Dinin yaşanması için önemli bir yer. Bu dönemde öne çıkan şahsiyet Ezra'dır. da önemli bir şahsiyettir bu dönemde. Bu ikinci muhabbet döneminde işte Faslı değil, Pers, İranlı, şey, Pers kralı Koreş. İngilizcesi Cyrus. Emine Hanım e, bu olayları Tanrı önemli bulmuş kitabına yazmış. <gülüyor> Bizde e, şimdi e, Yahudilikte din ile tarih birbirinin içine çok geçmiş. Bu, bu kitabı okumanız gerekmiyor yanlış anladınız. Ben size e, şeyi söylemiyorum. Hani şeyi okuyun istemiyorum. Yani kitabı mukaddesi okuyun istemiyorum. Ama bu Yahudiliği anlamak için şey yapmamız lazım. Yani bu olayları öğrenmemiz lazım. Nasıl olup da bu gülüne gelindiğini anlamak için önemli olduğunu düşünüyorum. Benim şey... Evet... Şimdi e, arkadaşlar bu bahsettiğimiz olay işte 5. E, yüzyıl 6. E, yüzyılda işte e, cereyan ediyor. E, bundan sonra milattan önce 4. yüzyılda e, 300 küsürlerde e, şey var. Büyük İskender e, Makedonya'dan kalkıyor ve Anadolu'yu fethediyor, İran'ı fethediyor, Suriye, Irak, e, Filistin, Mısır, Hindistan'a kadar e, o dönemde bilinen coğrafyanın e, büyük bir kesimini fethediyor. Ve e, bu fetih sonrasında e, İskender'in hakimiyetine giren bu bölgelerde ee, Helen kültürü, Yunan kültürü yaşamaya başlıyor. Bu sefer Yahudiler Helen kültürün içerisinde e, hayatlarını devam ettiriyorlar. Mesela o dönemde <gülüyor> ee, <gülüyor> Yahudilerin e, daha önce yaşadıkları Babil sürgününün etkileri gibi yeni bir e, farklı kültürün etkisi yaşanmaya başlıyor. Yettiğine ait Evet, e, Emine Hanım süre çok uzun ama bahsettiğimiz bu konu, inanın e, şey açısından çok önemli, e, nasıl diyeyim, yani... İslam'ın da anlattığı, İslam'ın da bahsettiği bir tarihten bahsediyoruz. Yahudilerin bu tarihi nasıl e, şey yaptığını anlamak e, önemli olduğunu düşündüğüm için üzerinde duruyorum. Erdal Bey siz de çok yaşayın, sağlıklı yaşayın inşallah. Her neyse <gülüyor> bu Helen kültürüne geçtikten sonra e, valiler zaman zaman e, şeye, işte Kudüs'teki Mabe'de müdahale etmek istiyorlar. Oralarda kendi tanrılarının temsili olan heykeller, putlar koymak istiyorlar. Ve bu dönemde işte zaman zaman ayaklanmalar oluyor. İşte M.Ö. 2. yüzyılda Makkabi ayaklanmaları yaşanıyor. Bu Makkabi ayaklanmaları sonucunda her ne kadar geçici bir süre e, Yahudiler Kudüs'ü e, kendi yönetimlerini alsalar da bir süre sonra tekrar Romalılar e, yönetimi ele geçiriyorlar. E, bu dönemde işte e, ki M.Ö. 1. yüzyıl, M.Ö. Yüzyıl, e, yani Hz. İsa'nın doğduğu dönemler e, artık e, Filistin'de e, belli üç ana Yahudi e, mezhebinin var olduğunu görüyoruz. Bunlar Sadukiler, Ferisiler ve Eseniler'dir. Zelotlar bir dini yorum olmaktan çok e, bir siyasi şeydir. E, i̇şte Roma e, karşıtları, e, yabancı karşıtları, kendi öz yönetimini isteyen e, siyasi akımlardır. Ama Sadukiler, Ferisiler ve Esseniler dini olarak e, ciddi bir e, dini e, grubu oluşturuyorlar. Arkadaşlar e, şimdi e, biraz size isterseniz bu dini gruplar hakkında bilgi vereyim. E, normalde günümüzde bazı kitaplar e, şey verir işte şey, e, Yahudi mezhepleri hangileridir diye sorar ve bunun karşılığında bu üç mezhepten bahsedilir. Ancak bu çok doğru değildir. Günümüzde Yahudilerin ne Sadukiler ne Eseniler diye bir mezhebi vardır. Ee, günümüzdeki Yahudiler e, Ferisilerin devamıdır. %99 günümüz Yahudileri Ferisilerin devamı olduğunu söyleyebiliriz. Peki kimdir bunlar ne yaparlar biraz ondan bahsedelim. Hatırlarsanız demiştik ki Süleyman'ın kurduğu bir mabet var ve bu mabette görevli bir grup görevli var. Bunlara işte Levi sülalesinden gelen Kohenler bunlar e, bu işi yapabilmek için o aileye mensup olmak gerekiyor Dolayısıyla o ailenin dışındaki insanlar o aileye intisap edemiyorlar. E, bunların belli kuralları var, evlilikle alakalı kuralları var. İşte temizlikle alakalı kuralları var ve bunlara riayet ediyorlar. Arkadaşlar günümüzde hala bu aile e, işte saygıdeğer bir aile. Musa ve Harun da bu aileye mensup. Bu aile e, şeydir e, saygı görür Yahudiler arasında. E, öncelikleri vardır. Evet Kohen e, soyadları mesela e, bu aileye mensuptur. Kohenler bu aileden gelirler. Ve eğer mesela günümüzde bir e, şey varsa, e, bir sinagoga gidilirse ve o sinagogda e, işte birisi o gün şey okuyacaksa, Kitab-ı Bukaddes'ten, Tevrat'tan bir parça okuyacaksa, ilk okuma hakkı Kohen'indir. Bir Kohen varsa orada kalkar ilk o okur. Yani bu e, Tanrı'nın onlara vermiş olduğu bir önceliktir. Evet. E doğru bizdeki e, işte şeyler var, e, seyitlere e, benziyor. Doğru. E, Sami Cohen doğru haklısınız. E, Türkiye'de Milliyet gazetesinde e, dış e, habercilik yapan önemli bir gazeteciydi. E, mesela Levi soyadları vardır. Mesela Mario Levi diye bir yazar var biliyorsunuz. Mesela o da böyle bir aileden geliyor. Sonra meşhur e, bu e, Amerikan kod e, üreticisi işte Levis veya Levi's her ne derseniz deyin onun kurucusu da şeydir böyle birisidir yani bu şeyler hala devam ederler bu insanlar kendi mensup oldukları aileleri bilirler şimdi bunlar var bunların bir şey anlayışı var Bunlara göre Tanrı e, Yahudilere bir kitap vermiştir ve bu kitap onların dinlerini açıklamaya yeterli bir şeydir. Bu kitabın dışında başka bir şeye ihtiyaçları yoktur. Kitap ne diyorsa o onlar için yeterlidir. E, burada açıkça onların görevleri ve hakları anlatılmıştır. Ve bunun e, bu kitaba uymayı kendilerine görev olarak bilir bu insanlar. Evet Şimdi e, dini e, uygulamaları bunlar yönettiği için toplumda saygı gören, toplumda belli bir itibarı olan insanlardır. E, aynı zamanda mabedi yönettikleri için e, yöneticilerle, devlet adamlarıyla araları iyidir. E, işte, e, mabede gelen e, işte, e, kurbanlar ve maddi gelirden hakları olduğu için ekonomik durumları iyidir. Dolayısıyla bunlar böyle kendi içlerinde e, işte özel hakları olan bir sınıftır. E, bu sınıf e, sadukiler olarak bilinir. Ama bu sınıf günümüze kadar gelmemiştir. Bunun temel nedeni de e, mabedin, ikinci mabedin milattan sonra, İsa'nın doğumundan sonra 70 yılında yıkılmasından dolayıdır. Şimdi bunların e, temel e, ...fonksiyonu mabetle ilgiliydi. Mabet yıkılınca... ...bunların da artık görev şeyi... E, ...imkanı kalmamış... ...ve e, bunlar da... E, ...asimile olmaya... ...başlamışlardır. Artık bir... ...güç odağı, bir... ...din yorumu olmaktan... ...uzaklaşmışlardır. Çünkü... ...orada bu şeylerini... E, ...nasıl devam... ...ettiriyorlardı. E, i̇nsanlar... ...mabede geliyor... Ve mabetteki uygulamaları bunlar yönettiği için önemlidir. Ama mabet yok. insanlar mabede gelmiyor. Dolayısıyla şey e, bu so, e, şeyleri e, etkileri sınırlanmaya başlamıştır. Gelelim Esenilere. Eseniler de e, bir Yahudi mezhebi. E, bu Eseniler e, kıyametin yakın olduğunu e, inanıyorlar. E, kıyamet kopmak üzere olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla e, dünyevi işlerle uğraşmamak gerektiğini, e, kendilerini tanrıya adamaları gerektiğine inanıyorlar. E, bunu e, için e, kendi aralarında e, toplumdan ayrı bir şekilde e, belli cemaat kurallarına çok fazla dikkat ederek yaşıyorlar. Bu adamlar hakkında bizim elimizdeki bilgiler daha çok Son 1950'den sonra e, keşfedilen e, Ölüdeniz yazmaları veya Kumran yazmaları denilen e, el yazması e, parşömenlerden e, geliyor. Bu parşömenleri onların e, yazdıkları, onların ürettikleri tahmin ediliyor. Çünkü her ne kadar bunlar arasında bazı e, kitab mukaddes bölümleri varsa bazı tefsir bölümleri varsa da e, kendi mezhep görüşlerini anlatan e, önemli miktarda oradan literatür de bulunuyor biliyorsunuz bunlar işte e, tesadüfen bir çoban e, kaybettiği keçisini e, ararken mağara e, da e, böyle e, şey e, e, küpler içerisinde yazılmış rulolar buluyor ve bunlar e, uzun yıllar işte 2000 yıla yakın orada e, kuru çöl ortamında bozulmadan veya çok az bozularak kalmış e, şeyler bunlar ölü deniz yazmaları veya kumran yazmaları olarak biliniyor. Bunlar çoğunlukla işte bu mezhebin esenilerin ürettiği metinler. Mesela bu adamlar ee, özürlüleri aralarına almıyorlar çünkü özür bedenen mükemmel olmak gerekiyor kadınları aralarına almıyorlar ee, evliliğe karşılar kıyamet kopacak şimdi yani evlenmenin zamanı mıdır diyorlar ee, bu da tabi ki bu bakış açısı bu yaklaşım ve ister istemez e, şeylerin e, bu mezhebin çok devam etmemesini doğuruyor ve bunlar da tarih sahnesinden siliniyorlar ancak ferisiler var Ferisiler günümüze kadar e, etkisini devam ettiren bir gruptur. Ferisiler arkadaşlar mabet e, hatırlarsanız birinci mabet yıkılınca Yahudiler e, Babil'e sürgüne gidiyor. O dönemden itibaren Yahudiler arasında mabede uzak yerlerde yaşayan insanlar var. Ne oluyor? Bu insanlar e, ibadet etmek istiyorlar ama ibadet edecekleri mabede gidemiyorlar işte bu ikinci mabet döneminden itibaren yavaş yavaş bugün sinagog dediğimiz, havra dediğimiz şeyler gelişmeye başlıyor. Bunlar aslında ilk başta toplantı yerleri olarak düşünülüyor. Böyle ortaya çıkıyor ama zaman içerisinde bu toplantı yerleri ibadet yerleri haline geliyor. Buralarda görev yapan din bilginleri yer alıyor. İşte bu daha önce bahsettiğimiz sadukiler gibi belli bir aileye mensup olmayan din, bilgi, din bilginleri bunlar. Bunlar eğitim alarak, icazet alarak e, görev yapan bilginler. Bunlara Rabbiler adı veriliyor. Rabbi. Bundan dolayı da bu isimden dolayı da bu insanların geliştirdiği yoruma Rabbinik gelenek deniliyor. Şimdi şuraya yazayım netleşsin. Rabbi bunların din adamlarına verdikleri isim. Şeyde Rabbinik Yahudilik ismi veriliyor. Bu insanların din yorumları. Peki ne öğretiyor bunlar? Bunların numarası nedir? Bunların öğretisi şudur arkadaşlar. Bunlara göre Tanrı Musa'ya Sina'da bir tane tevrat vermemiştir. Şeyi de söyleyeyim Yahudiliğe göre arkadaşlar bizim torad tevrat dediğimiz şeyin adı toradır. Siz bu iki şekilde de sağda solda bu kelimeyi görebilirsiniz tevratın tora veya torah şeklinde yazıldığını da. E, dikkat ederseniz, biraz önce verdiğim Yahudilik İbranice ile alakalı bilgileri bakacak olursanız, e, bu e, kelimeler sessiz harflerle yazılıyor. Burada üç tane e, kelime var. T var, R var ve normalde e, H var. Bu kelimenin sonundaki H telaffuz edilmediği için Tora diyebilirsiniz ama Orada bir H'nin olduğunu göstermek isteyen, özellikle İngilizce e, yazılarda e, H'nin de var olduğunu görebilirsiniz. İkisini de bilin. Hangisini isterseniz onu kullanın, sorun değil. Ama e, Arapçaya bakalım. Arapçadaki yazılışı nasıldır Tevrat'ın? T vardır, Vav vardır, R vardır ve T'niz taası dediğimiz şey vardır. Oradaki T'niz taası da duruş halinde... Ne olur? H diye telaffuz edilir. Dolayısıyla e, yani Torayla ile Tevrat birebir aynıdır diyebiliriz. Evet Rahşana'nın maşallah Arapçasını da bize yazdı. E, İbrahim'in cesinde de e, aynı harflerin kullanıldığını biz görebiliyoruz. E, i̇şte diyor ki e, Felisi'yle e, Tanrı Musa'ya bir değil iki tane Tora vermiştir. Bunlardan bir tanesi yazılı toradır. Yani elimizdeki kitapta bulunan toradır. Bir de sözlü tora vardır ki Musa bunu yazmamıştır. Bunu sözlü olarak e, nesilden nesile aktarmıştır. Daha günümüze kadar gelmiştir diyorlar. Peki bunun önemine diğer gruplar bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki Tanrı bir tane vermiştir o da yazılıdır. Bu sözlü tora e, ferisilere e, bir otorite sağlıyor. Böylece din yorumlamasında dini anlatma konusunda e, şey haline geliyorlar. E, tek yetkili haline geliyorlar ve e, bunların e, öğretisi e, Sözlü Tora diye anlattıkları şeyler zamanla toplanıyor ve Mişna kitabını oluşturuyor. Ee, günümüzde e, Yahudilerin önemli kaynaklarından bir tanesidir Misna kitabı. Bu Misna'da da aynı şekilde Torada olduğu gibi sonunda bir he vardır. İster kullanın, ister kullanmayın, ama bunu da bilmenizde fayda var. Misna e, Yahudilere, yani rabbinik Yahudilere göre e, sözlü Toranın bir araya getirilmiş halidir. Misna'nın yazılması'nın şeyi 3. Milattan sonra 3. yüzyılın başıdır. Yani Milattan sonra 3. yüzyılın başında e, Yahudiler e, Mişna kitabını Rabbinik Yahudiler Mişna kitabını oluşturmuşlardır. Daha sonra da e, yine rabinik e, din adamları bu Misna'nın üzerine yaptıkları tartışmaları bir araya getirerek Talmud kitabını oluşturmuşlardır. Böylece e, Tevrat, yazılı tora, e, Mişna ve Talmud da sözlü torayı oluşturmaktadır. Dediğim gibi bunu Rabbinik gelenek kabul ederken diğer dini gelenekler, Yahudiler arasındaki diğer dini gelenekler bunu kabul etmez. Emine Hanım çok doğru söylüyorsunuz. E, şöyle ben kısaca aktarayım. Mishna metin. Mişna'nın üzerine yapılan şerh çalışmasına verilen isim Gemara'dır. Doğru. E, Talmud bu ikisini bir araya toplayan metnin adıdır. Kitabın adıdır. Yani elimizdeki Mişna ve Mişna'nın üzerine yazılan şerhler olan Gemara'yı bir araya e, topladığınız zaman ortaya Talmud çıkıyor. İlginç bir şey var. Eee bir tane Talmud yok, iki tane Talmud var, bu Talmudlar birisi e, Kudüs'te e, değerlenmiştir, diğeri ise e, e, Babil'de değerlenmiştir. E, dolayısıyla e, Kudüs Talmudu ve Babil Talmudu vardır, bunları da bilmekte fayda var. Peki ne zaman bu Talmudlar ortaya çıkmıştır? Kudüs Talmud'u daha erken bir döneme aittir. 5. 6. yüzyıla aittir. Babil Talmud'u ise ondan 1-2 yüzyıl sonra tamamlanmıştır. Ve bu da işte 7. 8. yüzyıla kadar sarkan bir dönemi gösteriyor. Babil Talmud'unun son halini alması. Bunu lütfen bir yere not edin. Eğer birisi Talmud'da var diyorsa duru, yani böyle mutlak olarak bir e, nitelendirme yapmaksızın Talmud'da vardır bu diyorsa buradan e, Babil Talmud'u kastediyordur. Eğer Kudüs Talmud'unda var demek istiyorsa onu özellikle ayrıca belirtmesi gerekir. Bunu da bilelim. Şimdi Mişnalar benziyor mu? Mişna bir tane. Mişnada sorun yok. Mishna üzerine yapılan yorumlar, şerhlerdir e, şey. E, onun için iki tane var. E, Şaziye Hanım'ın da e, güzel bir şekilde formül ettiği gibi Mishna artı gemara eşittir Talmud. E, evet. Gelelim e, şeye, İsa dönemine geri dönelim. Ee, Hz. İsa e, işte e, milattan önceki e, bir tarihte dört yılı civarında altı olabilir, dört olabilir. Bu dönemde doğmuş doğmuştur. E, bu dönemde e, mabet ayaktadır. Mabette sadukiiler görevlidir. E, Sadukiilerin dışında e, Kudüs çevresinde e, İsa'nın doğduğu Nasır'a da ee, ve diğer bölgelerde Ferisiler vardır, Rabbinik geleneğe mensup insanlar vardır ve e, İsa kendisini Tanrı olarak sunmaz, e, Mesih olarak e, gü, e, şey yapılır. E, İsa'nın aslında böyle bir iddiası da yoktur. E, İsa insanları Tanrı'nın krallığına davet eder, e, kıyametin yaklaştığına e, söyler. Tanrı'ya dönmeyi tövbe etmeyi e, önerir kurallara uymayı e, şey yapar e, önerir e, ve kendisini bu e, İsrailğulların'nın kaybolmuş koyunlarına gönderilmiş olarak yani İsrailoğullarına hitap eden birisi olarak sunar e, Hz İsa Yahudiler arasında kabul görmez niye Birkaç nedeni var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi. E, beklenen birisi vardır. Bir Mesih beklenir ama Mesih Davud'un soyundan gelecektir. Ve Mesih e, kral olacaktır. İhtişamlı birisi olacaktır. E, İsrailoğullarını eski şaşalı günlerine çevirecektir. E, i̇nsanlara liderlik yapacaktır. E, İsa'ya bakınca bunların hiçbirisi yoktur İsa'da. İsa İnsanlara güzel ahlakı, şeriatı olmayı, e, Tanrı'yı sevmeyi öğretir. Ama onlara bir krallık vermez. Onlara e, bir şey e, nasıl diyeyim e, e, dünyevi bir e, saltanat vermez. Bu da onların e, hayal kırıklığına yol açar. Bir başka neden İsa Sadukilerden değildir. Yani İsa Mabette görev yapan aileye mensup değildir. Eğer o aileye mensup olsaydı dini iddiaları ciddiye alınabilirdi ama değildi. Tamam, olmazsa o zaman rabinik geleneğe mensup, din eğitimi almış ve icazeti olan bir rabbi olması e, da iş görürdü. Ama İsa'nın e, bir rabbi olduğunu gösterir işaret yok. E, birinden ders aldığını gösterir işaret diyor. Doğrusu bu durum işte şey yapıyor, İsa'nın insanlar arasında kabul edilmesini zorlaştırıyor. Bir başka hususta İsa din adamı yetiştirmekle, dini yorumlamakla, yorumlamakla meşhur bölgede doğmamıştır. İsa'nın doğduğu bölge İsa Galilei'dir. Celile bölgesindendir. Orada balıkçılık, ticaret filan meşhurdur. Din adamları oranın meşhur değildir. E, Kudüs'ün din adamları meşhurdur. İsa da e, oralı değildir. Dolayısıyla İsa e, Yahudiler arasında çok e, şey görmez. E, Rahbet görmez. Tabi başından geçenleri burada detaylıca anlatmayacağız. Ancak ee, i̇ncil'lerin bize anlattığı kadarıyla e, İsa'nın başına gelen pek çok olumsuz şey, çarmıha gerilmesi ve dahil buna ee, İncil'lerin anlattığına göre bunların hepsinin sorumlusu Yahudilerdir. Ee, yani İncil'ler bize bu işlerin Yahudilerin başının altından kalktığını göstermektedir. Böyle olup olmadığını bilemeyiz tabi ama İncil'ler böyle anlatmaktadır. Bu da tabii ki ister istemez e, Hristiyanlar arasında Yahudilere karşı bir nefreti e, körüklemiştir ve Yahudilerin e, Hristiyanlar tarafından e, sevilmediğini, e, düşmanlık beslendiğini e, biz e, işte tarihi olaylardan e, biliyoruz. Evet. İşte milattan sonra 66 yılında Kudüs'te bir ayaklanma başlıyor ve daha sonra 70 yılında bu ayaklanmayı bastıran Yahudi Romalı Romalılar Kudüs'teki mabedi, ikinci mabedi tekrar yıkıyorlar ve Yahudileri oradan dağıtıyorlar. böylece ikinci sürgün dönemi başlıyor. Basit dersimizin başında konuşmuştuk. Demiştik ki Tanrı İsrailoğulları'nı seviyor, seçmiş e, diye inanılıyordu. E, çok özür diliyorum ama e, bu e, bir kişi el kaldırdı diyor. Ömer Bey el kaldırmış. Ömer Bey'in el kaldırmasının manası ne oluyor anlamadım. Ne yapmam gerekiyor? Ben izin verdim. Ee, sesi gelmiyor yalnız bana. Ömer Bey seni dinliyoruz. Tamam. Ömer Bey vazgeçmiş olabilir. Veya ee... Telefon mu açıyor bana? <Gülüyor> Muhtemelen yanlış, ol yanlış olmuştur. Tamam. Ee, neyse. Yani anladığım kadarıyla bu o, format e, böyle karşılıklı konuşmaya çok açık bir şey değil. Ee, yani yazılırsa şeye cevap ver vermeye çalıştım Her neyse ne anlatıyorduk hmm. Böylece mabet yıkıldıktan sonra e, mabet yıkılıyor Yahudiler sürgüne Ha, şey diyorduk ya Madem Tanrı sizi seçmiş Niye böyle sizi esir ediyor? Niçin mabedinizin yıkılmasına izin veriyor? Niçin şeye gidiyorsunuz? Bunu sorguluyorlar. Yahudi inancına göre bunun cevabı şu. Biz hani geleneksel olarak Yahudilerin şeyi bu. İsrailoğulları, Yahudiler Tanrı'nın emirlerine yeterince riayet etmedikleri için Tanrı İsrail terbiye etmek için cezalandırmaktadır ve bunun bir göstergesi olarak onları sürgüne göndermektedir, mağbettlerinin yıkılmasına müsaade etmektedir. Ne zaman ki İsrail oğulları Tanrı'nın istediği gibi iyi hale gelirse, iyi olursa o zaman Tanrı Mesih'i gönderecektir ve İsrail oğullarını kurtaracaktır. Bu e, şeylerin e, önemli e, bir inancıdır. E, Yahudilerin e, bunu da böylece söylemiş olan. <gülüyor> Arkadaşlar mabet yıkıldıktan beri 2000 yıla yakın zaman geçiyor. 1950 yıl geçti aşağı yukarı. Mabet gitti. Ne yapıyor insanlar? Artık mabetlerin yerini sinagoglar alıyor. Eee Mabette verilen kurbanların yerini de arkadaşlar artık dualar alıyor. Yani insanlar kitab-ı mukaddesi okuyor, Tevrat çalışıyor, Talmud çalışıyor ve dua ediyorlar ibadet olarak. İlginç bir Yahudilik şeyi vardır. Ortodoks Yahudiliğe göre ibadete kadınlar katılmazlar. İbadet erkeklerin yaptığı bir şeydir. E, sinagogdaki ibadetin e, kadınlara açık olmadığını söylememiz lazım. Ortodoks yahu bile göre. E, peki sinagoglarda kadınlar gitmiyorlar mı? Gidiyorlar. Kadınlar ayrı bir bölgede oturuyor. Bir yerde ayrılmış bir yerleri vardır. Çoğunlukla böyle üst katlıdır bizim camilerimizdeki gibi. Ancak şu farklaki e, kadınlar töreni sadece seyrederler. Erkekler katılır. Cemaatle bir ibadetin yapılabilmesi için sinagogda 10 tane yetişkin erkeğin bulunması. 13 yaşından büyük kişinin bulunması lazım. Eğer bir yerde 10 tane erkek yoksa orada Yahudiler topluca ibadet etmezler. Kişisel olarak tek başlarına Dua ederler. Bunu da ifade edelim. Sinago'ya girerken e, erkekler e, saçlı, yani başlarını örtmeleri gerekir. Aslında e, Yahudi inancına göre hem kadınlar hem erkekler başlarını örtmek zorundadırlar. E, Yahudi erkekleri görürsünüz kafalarında kipa veya yarmulka denilen bir takkeleri vardır. Veya şapka takarlar. Bununla Tanrı'nın huzurunda acizliklerini, onun rahmetine merhametine olan ihtiyaçlarını ifade ederler. Kadınlar da aynı şekilde saçlarını örtmek zorundadırlar. Yalnız şu farkla ki Yahudi inancına göre evli olmayan yani bekar hanımlar saçlarını örtmek zorunda değildirler. Evlendikten sonra kadınların saçlarını örtmesi zorunluluğu vardır Yahudi geleneğinde. Evet. Arkadaşlar daha sonraki dönemde Müslümanlar biliyorsunuz çok erken dönemde ee, yok, zannetmiyorum. Ee, o kipa e, yanlış bilmiyorsam, kitle pazarlamanın şeyi e, ismi. E, yani kitle pazarlamanın ilk hecelene alarak oluşturulmuş bir isim. Yalnız o e, şimdi e, herhalde. E, İngiliz bir market zinciri var Tesco diye onlar satın almıştı bu Kipa'yı e, ve yani o market zincirinin dini şeyini bağlantısı bilmiyorum Yahudi de olabilir e, ama dini bir şey olduğunu zannetmiyorum Kipa ismini her neyse e, Müslümanlar e, erken dönemde daha Hz. Ömer'in hilafeti döneminde Fethi e, Kudüs'ü fethediyorlar Yalnız ilginç bir şey var. Müslümanlar Filistin'i fethederken Filistin e, Yahudilerin yönetiminde değil, e, Bizanslılar'dan yani Hristiyanlar'dan e, Filistin'i e, alıyor Müslümanlar ve orada e, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar bir arada yaşamaya devam ediyorlar. E, evet. Müslümanlar arasında ortaya çıkan bir grup var. Notlarımızda görüyoruz. Karayim grubu. Karayim Rabbinik gelenekteki şeyi reddeden bir gruptur. İkili tora anlayışını reddeden bir gruptur. Onlara göre Tanrı tek bir tora vermiştir ve o da yazılı toradır. Karayim sözlü torayı reddeder bunu da yani Müslümanlar arasında doğmuştur bunlar ve mutezilerin etkisi vardır bunların üzerinde. E, Arapçadır bazı kitapları. E, hatta günümüzde İstanbul'da e, yaşayan çok az sayıda Karayim Yahudisi de vardır. E, bir dönem e, işte neresi? E, Karadeniz'in kuzeyindeki e, nereydi o, e, o ülkenin adı? Yani bir dönem Osmanlı hakimiyetinde olan yer şu an Ukrayna'nın bir parçası, Tatar Tatar değil, Kırım Kırım'da evet, Kırım'da da şeylerin var olduğunu biz biliyoruz, Karayim Yahudilerin var olduğunu biliyoruz. Müslüman hakimiyetinden sonra arkadaşlar Orta Çağ'da diyelim. Ee, Yahudiler en rahat günlerini tarihlerin en güzel günlerini Müslümanların yönetimi altında İspanya'da e, gerçekleştirmişlerdir. Orada altın çağlarını yaşamışlardır. Ee, yalnız İspanya'da Müslüman hakimiyeti sona erdiği zaman Yahudiler için de e, felaketler e, başlamıştır. E, hayat onlara da zehir olmuştur. Yani e, Orta çağdan itibaren iki farklı Yahudi geleneği ortaya çıkmıştır. Bu iki farklı Yahudi geleneği birisi Sefardi diğerisi Aşkenazi ismiyle bilinmektedir. Bu ifadeler aslında İbranice'de Sefarat İspanya'ya verilen isimdir. Aşkenaz'da Almanya'ya verilen isimdir. Yani Alman ekolü ve İspanya ekolü denebilir. E, ama e, bu daha çok e, Orta ve Doğu Avrupa e, Yahudilerinin e, takip ettiği gelenek e, Aşkenazi e, geleneğidir. İspanya ve e, Kuzey Afrika yani Müslüman hakimiyetinde olan e, Yahudilerin geleneği ise e, Sefadi'dir. Bunu da bilmekte fayda var. Doğrusu Karay isminin Mısır kırımlar manasında olup olmadığını bilmiyorum. E, Kara e, Arapçadaki Karae gibi okumakla alakalı bir kelime İbrancede Karayın e, işte e, bu grubun adı ama bunlar Kırım'da ortaya çıkmış değiller. Bunlar şeyde ortaya çıkmışlar. Irak'ta ortaya çıkmışlar. Yani Müslümanlar arasında ortaya çıkmışlar. Daha sonraki dönemlerde oralara yerleşmişler. Öyle biliyorum. Yani Kırım'la alakası olduğunu zannetmiyorum. Veya ben bilmiyorum en azından. Yani varsa da ben bu konuda şey yok. <gülüyor> E, Sefat geleneğine mensup olan Yahudiler e, kendi aralarında e, Ladino denilen bir dil kullanıyorlar. İspanyolca ile e, İbranca karışım bir dildir. Aşkenaziler de Yidiş diye bir dil kullanıyorlar. Onlar da e, şey, e, Almanca ile İbranca karışım bir dildir. E, bu iki gelenek birbirinden ciddi farklılıklara sahiptir. Mesela yemek kültürleri farklıdır, ibadetlerinde okudukları dualar farklıdır. Hatta İbranice'yi telaffuz etmeleri bile birbirinden farklıdır. Yani e, ciddi farklılıklar vardır. E, bu farklılıklar özellikle 2. E, Dünya Savaşı sonrası e, İsrail Devleti kurulduktan sonra e, bir araya gelen, e, Avrupa'dan gelen, ve İslam ülkelerinden gelen Yahudiler bir arada yaşamaya başlayınca daha da dikkat çekici olmuştur. Günümüzde İsrail'de e, gerçekten e, aşkenaziler ve e, sefardiler bir aradadırlar ve aralarındaki farklılıkta e, halen e, devam etmektedir. E, yemek gelenekleri Müslümanlara benzer, sosyal yapıları Müslümanların sosyal yapısına benzerken sefardilerin Ashkenaziler daha çok e, Avrupalılara benzer. Salam e, aleyhem kimdir Onur Bey? O <gülüyor> pardon. E, aleykümselam diyelim. E, hoş geldiniz. E, bu ismi e, şey yapan bir e, şey var. E, bir yazar var. Ben onu söylüyorsunuz diye düşündüm. Ee, şalom Aleykem e, Yahudi e, e, geleneğinde Esselamu Aleyküm'ün karşılığıdır. Zaten şalom, selam demektir. E, belki biliyorsunuzdur ama ben bahsedeyim. Türkiye'de haftalık olarak yayınlanan bir e, Yahudilerin çıkarttığı bir gazete var. O gazetenin adı da Şalom. E, i̇nternet üzerinden erişilebiliyor. Shalom.com.tr ama S ile yazılıyor bu. E, yazarsanız ee, bu web sitesinde haftalık olarak şeyi takip edebilirsiniz. Ayrıca Yahudilerin kaleme aldığı, Türkçe olarak yazdıkları e, bilgilerin, dini bilgilerin yer aldığı sevivon.com.tr'de e, böyle bir adresleri de vardır. Musevi Türkiye'de yaşayan Musevilerin şey yaptığı yönettiği, onlar hakkında bilgi veren bir web sitesi daha var resmi bir web sitesidir. Onu da Türkiye Yahudileri.com adresinden görebilirsiniz. Bunlar Yahudilik hakkında size yardımcı olabilecek. Türkçe kelimeler, web siteleridir. Şimdi Onur Bey, barış, selam da barış demek. Yani Arapça'da selam da barış demek. Yani şalom, selam, barış, bunların hepsi aynı kavram, aynı kökten gelen kelimelerdir. Yani selam ve şalom aynıdır. Türkçe karşılıkları da barış, selam. Ee, bunlar e, şey yani aynı e, anlama gelen kavramlar. Arkadaşlar e, şimdi notlarımızda e, biraz e, geri kaldım herhalde. E, Hülya Hanım bırakayım mı burada? Çok yoğun oldu. E, yeter bu kadar mı diyorsunuz? Yoksa memnuniyetinizi mi ifade ediyorsunuz? Hüseyin Hanım, inanın zor değil. Yani şöyle zor değil. Tabii ben bunları senelerdir bunlarla uğraşınca bana zor gelmiyor diye düşünmeyin lütfen. E, bu konuştuğumuz şeyler, e, nasıl diyeyim, e, olaylar. Yani Kur'an-ı Kerim'de e, çok zikredilen bir dinin e, günümüzde yaşayan versiyonlarından bahsediyoruz. Yani ve belki etrafınızda var, belki yok bilmiyorum ama... Yani ülkemizde yaşayan Yahudiler var ve en azından yani dünyada Müslümanlarla ilişkileri olan iyi veya kötü ilişkileri olan Yahudiler var. Onların nasıl bir şeyden geldiklerini anlatmak için ben biraz da metne çok sadık kalmayarak devam ediyorum. Şöyle düşünüyorum zaten elinizdeki metnini okuyabilirsiniz. Ben o metni metnini yani. A, e, o metni anlamanıza katkısı olacak. E, ekstra bilgiler vererek e, şey yapıyorum. E, siz benim anlattıklarımdan sorumlu değilsiniz. Siz elinizdeki metinden sorumlusunuz. Bu benim dışarıdan anlattıklarım lütfen böyle anla, şeyi metni e, anlamaya yardımcı olarak düşünürseniz e, şey e, faydalı olur diye düşünüyorum. Evet eee Evet, bence de yani olayı dini, dinin işleyişini anlamak açısından e, bu tür bilgiler faydalı olacağını düşünüyorum. Melek Hanım e, soruları ben hazırlamıyorum, sınavı ben hazırlamıyorum. E, şeyi bilmiyorum, yani e, sorulardan haberim yok. <gülüyor> evet. Şaziye Hanım ben e, çok bağımsız kalmıyorum inşallah. Yani elimden geldiği kadar e, şey yapmaya çalışıyorum. E, bağlantılı devam etmeye çalışıyorum ama yani birebir oradan okumakta çok şey olmuyor sanki. E, siz de en az benim kadar hatta belki benden daha iyi okuyorsunuzdur. E, evet. Endülüs'ten kovulma sebeplerinden kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz Müslümanlar aşağı yukarı 700 yıl gibi bir süre Endülüs'te hakim güç olarak yaşıyorlar. Daha sonra kendi aralarında çıkan ihtilaflar ve çeşitli nedenlerle Hristiyanların kendi aralarında siyasi birlikler oluşturmalarının sonucunda savaşlarda Müslümanlar yeniliyor ve Geri çekiliyorlar, toprak kaybediyorlar. Bunun sonucunda Katolikler ele geçirdikleri yerlerde yaşayan Katolik olmayan insanları, Yahudileri ve Müslümanları din ya Hristiyan olmaya ya da göç etmeye zorluyor. Bu işte genel şey nedeni bu. Gelelim şeye. Bunlar ne yapıyorlar? Bir kısım şey insan Yahudi ve Müslüman göç etmeyi tercih ediyorlar. Hiçbir şey dinimizden önemli değildir deyip göç ediyorlar. Ama bir kısım insan da uzun yıllardır yaşadıkları topraklardan, çevrelerinden, işlerinden, eşlerinden ayrılmayı zor görüyorlar. <gülüyor> bu e, durumun geçici bir durum olduğunu düşünüyorlar. Nasılsa şartlar değişir, tekrar eski özgürlüklere kavuşuruz diye düşünüp onlardan istenen şeyi yapıyorlar. Neydi onlardan istenen şey? Vaftiz olup Hristiyan olmaktı. Bunlar yani ne olacak? Vaftiz olalım, durumu idare ederiz diye bakıyorlar. Ama sonuçta öyle olmuyor. E, vaftiz olduktan sonra e, evet ee, bu sefer gizlice dinlerini yaşayan Meryem Hanım'ın da bahsettiği gibi gizlice dinlerini yaşayan Müslüman ve Hristiyanları takip edip bunları Engizisyon mahkemelerine çıkartıyorlar. Biliyorsunuz Engizisyon mahkemesi e, Hristiyan olmayanları yargılayan bir mahkeme değildir. Hristiyan olanlar arasında yanlış inanca sahip olan kişileri tespit edip yargılayan bir mahkemedir. Ee, bu mahkemelerde yargılıyorlar ve çok ağır bir şekilde cezalandırıyorlar. Hatta zaman zaman e, yakma derecesine kadar yani insanlara ağır cezalar veriyorlar. Bu tür e, zahiren e, Hristiyanlığı kabul eden Müslümanlara Morisco adı veriliyor. Morisco adı veriliyor Müslümanlara. Yahudi olup da e, böyle e, zahiren, Hristiyan gibi görünenlere de Marano adı verildiğini bilmenizde fayda var. Neyse biz tekrar e, şeyimize dönelim. E, İspanya'da yetişmiş e, Müslümanlar arasında e, şey yapmış e, çalışmış e, önemli bir e, filozof olan Musa bin Meimun'u veya Moses Maymonides'i Özellikle zikretmemiz gerekiyor. O kadar önemli ki arkadaşlar bu dönemde İslam şeyi e, Müslümanlar e, yani adam e, Maimonides e, Yahudilikle alakalı e, kitap yazarken Arapça yazıyor. Çünkü o dönemin Arap e, o dönemin kültür dili Arapça. O derece önemli. Mesela e, yine e, Müslümanların etkisinde kalarak e, 2000 küsür yıldır devam eden Yahudi geleneğinde daha evvel yapılmamış bir şeyi yapıyor. Ve Müslümanlar gibi iman esaslarını belirlemeye çalışıyor Maymanides. Yani o dönemde Müslümanlar e, beraber yaşadıkları insanlara e, çeşitli yönlerden etki ettiklerini e, biliyoruz. Ee, Onur Bey o dönemde Avrupa'da milli bir bilinçten bahsetmemiz zor ama dini bir bilinçten bahsedebiliyoruz. Katolik inancına sahip oldukları için şey yapıyordu. Ee, yani e, ki şey e, dini motivasyonlu bir davranıştı. E, biliyorsunuz zaten Ferdinand ile Isabella'nın evliliği sonrasında iki önemli e, ailenin, Birleşmesi sonrasında böyle bir şey yaşandı. Milli bilinç Fransız devrimi sonrasına ait bir şeydir. O dönemde bunun arkasında İspanyol milliyetçiliğini şey yapmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar işte İspanya'dan kaçan insanlar, Yahudiler diaspora. Y oluşturuyorlar. Ama diaspora sadece bunlara verilen bir isim değildir. Hatırlarsanız, Ta birinci sürgün, Milattan önce altıncı yüzyılda e, Filistinden, Kudüs'ten Babil'e giden Yahudilerde diasporaydılar. E, ondan sonra birinci Mabed din dönüşünde kurulan ikinci Mabed, Milattan sonra 70 yılında yıkıldı. Ondan sonra dağılan Yahudilerin Yaşadığı yerlerde diasporaydı. Ee, yine önemli bir Yahudi merkezi olan Endülüs'ten dağılan Yahudiler de diasporayı oluşturmuşlardır. Yani diasporayı böyle sadece bir döneme ait olarak düşünmeyin. Ee, Filistin dışındaki Yahudi hayatına verilen isimdir e, diaspora, sürgün e, Yahudileri diyebiliriz. Avrupa'da çeşitli yerlerde e, sürgünler yaşanmıştır. E, bunlardan bahsedebiliriz. E, özellikle Avrupa'da e, Yahudiler e, orta çağ boyunca modern dönemde de dahil olmak üzere hep e, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sorumlu kişiler olarak görülmüşlerdir. Bunun bu bakış açısının ortaya çıkarttığı bir Yahudi karşıtlığı söz konusudur. Buna antisemitizm adı verilir. Ee, e, Hristiyanlar arasında antisemitizme çok sık rastlanır. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in e, davranışların arkasında da bunun yer aldığı söylenir. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı sonrası Hitler'in yaptığı o feci e, zulümler sonrasında Yahudileri korumak için özel tedbirler alınsa da Yahudiler Avrupalı Hristiyanlar arasında antisemitizm hala ciddi bir sorundur. İslam antisemitizmi onaylamaz. Müslüman birisi antisemitik olamaz. Çünkü Semitik aynı zamanda Müslüman, Peygamber Efendimiz Semitik bir insandır. Yani Sami ırka bir mensup birisidir. Müslüman Belli bir ırka mensup olduğu için bir insana düşmanlık besleyemez. Bunu kabul etmez İslam. E, kişilerin yaptıklarının sonucuna göre e, insanları yargılar, olumlar benimser veya eleştirir. Dolayısıyla Müslümanlığın e, şeyi budur. E, i̇şte e, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'nın elinden çıkan, e, Filistin toprakları e, İngiliz mandasında yönetiminde kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası da İngiltere'nin e, bu topraklar üzerinde e, Yahudi yerleşimciler e, İsrail Devleti'ni kurmuşlardır. İsrail Devleti'nin kuruluşundan hemen sonra komşularıyla savaşlar başlamıştır ve günümüze kadar İsrail Devleti eee beraber yaşadıkları topraklardaki Araplarla, Müslüman ve Hristiyan Araplarla henüz barışı gerçekleştirememiştir. E, ve e, doğrusu uyguladıkları politikalarla da İsrail Devleti'nin çok böyle barışın peşinde koştuğunu söylemek şu aşamada mümkün gözükmemektedir diye düşünüyorum. Onur Bey, yani böyle e, bırakın e, bir e, dersi, e, yani böyle e, bir dönemlik ders olacak şekilde sorular soruyorsunuz. E, benim boyumu aşar bu yorumları yapmak. Onun için e, şeyler tabi önemlidir. E, coğrafi keşiflerle e, İspanya'dan işte Müslümanların ve e, e, şehirlerin, Yahudilerin e, göç etmesi. Sürgüne gitmesi aynı zamana denk geliyor. Ama bunları yani birebir sebep-sonuç ilişkisi kurmak biraz zor gibi geliyor. Arkadaşlar üç aşağı beş yukarı bu günkü ders notlarımızın sonuna geldik. Sormak istediğiniz ilave etmek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Eee Varsa sorularınız, cevap vermeye çalışayım. E, yorumlar varsa dinleyin. E, ve bu haftaki dersimizi yavaş yavaş toparlayalım. Ben teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. E, 55-60 kişilik sınıf e, gerçekten güzel bir şey. E, teşekkür ediyorum. Her zaman buyurun Onur Bey. Hiç sorun değil. E, başım gözüm üzerine... E, Ama her zaman Yahudilikten bahsetmeyeceğiz. Haberiniz olsun. Ben herkese teşekkür ediyorum. Yanlış bir şey mi yaptım? Üçüncü haftada değil miyiz acaba? Biz doğru yaptık değil mi? Tamam. Yani geçen haftaki şey ikinci haftaydı değil. Yani doğru olduğunu düşünerek başladım ama. Neyse Adnan Bey siz... Eksik kalan şeyinizi e, dinlersiniz. Şaban Bey çok haklısınız. E, ama şimdi e, bu konuların e, hangilerinin e, altını çizmem gerektiğini e, sorularla alakalı söylüyorsanız benim şeyim yok yani inanın bilmiyorum samimi söylüyorum. Hangi sorular sorulacak nerelerden sorulacak bilmiyorum. Ondan dolayı size ama yani bu bahsettiğim konular çoğunlukla işte benim önemli gördüğüm konular onların üzerine mümkün mertebe durmaya çalışıyorum. Evet artık siz daha önceki yıllardaki şeyleri arkadaşlarınızla konuşarak şeyleri öğrenebilirsiniz doğrusu ben bu videolar nasıl işliyor bilmiyorum ben yeni sayılırım hem Bakayım. Tamam ben e, elimden geldiği kadar şey yaparım. E, video hazırlamaya da çalışırım. E, yani bunların şeyleri var herhalde. Birkaç e, video hazırlamak için e, arkadaşlarla da görüşürüm. Tamam. Memnuniyetle. Bizim vazifemiz. Yani e, bu saatte hala ki ders bittikten sonra bile hala 47-48 kişinin olduğunu görmek şey yapıyor, memnuniyet verici benim için. Yani bazı konular için slayt da hazırlayabilirim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dersin cazibesi diyelim bunu. Yani kişisel bir şey yok ortada. inşallah haftaya tekrar görüşmek üzere işte Kıbrıs'tan selam eden Şaban Bey. Allah razı olsun. Kim bilir başka nerelerden arkadaşlarımıza. Herkese ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek güzel inşallah. Oo. <gülüyor> İsviçre'den. Çok güzel. Çok güzel. Çok sağ olun. Evet. İnşallah görüşmek üzere.